اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد محمدا عبده وحبيبه ورسوله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 يا ايها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان الصدق كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم و الشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالات في النار. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفكه قولي اللهم رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبين السعين. Geçen haftaki dersimizde bir kuralın misallendirilerek açıklandırmasından bahsettiğindik. Kural neydi? Selamun Aleyküm. Aleyküm El e, El kufrul am la yesselzimu daimen tekfiral muayyen. Yani umumi bir tekfir her zaman muayyen tekfiri gerektirmez diye bir kural vardı. O kuralı sahabeden misallendirdiydik. Şimdi ben sadece onların o geçen misalleri hatırlatarak geçip ondan sonra ilim ehlinin o kuralı teyit ettiğine dair sözlere geleceğiz inşallah. O misalleri tekrar bir hatırlatma olsun diye bir daha söyleyeyim. Birinci misal neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içkiyi, içi içeni, içkiyi yapanı, taşıyanı, satanı lanetlemesine rağmen himar lakabıyla e, lakaplanan Abdullah adındaki bir sahabe e, celde vurulurken onu lanetleyen olduydur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne dedi? Ona lanet okumayın, Allah'a yemin olsun ki ben onun Allah ve Resulü'nün sevdiğini biliyorum dediği misali vardı. İkinci olarak yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içkiden dolayı birisine celde vurduğu anda birisi ona ah Allah, Allah seni rezil etsin demesine karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne dedi ona böyle demeyin şeytanın onun aleyhine yardımcı olmasına sebep vermeyin. La tu'inu aleyhi şeytan yani şeytana karşı ııı o adama karşı şeytana yardımcı olmayın. Ona deyin ki, mar, Ey Allah'ım onu bağışla ve ona merhamet et deme misali vardı. Üçüncü olarak Hatıb bin Ebi Belt'a'nın kıssası, kafirlerle ne yaptıydı? Mualaat ettiydi, velayet olduydı. Onlara dostluk beslemesine rağmen, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hatıb bin Ebi Belt'a'yı ameli küfür olmasına rağmen onu, ...tekfir etmediydi... ...ve yine Kudame bin Maz'u'nun... ...Haziret-i Ömer radıyallahu anh'ın... ...hilafeti döneminde... İçkiyi helal sayıp içki içmeleri ve bunu da maide 93. ayeti kerimeye bağlamaları vardı. Hazreti Ömer bunların öldürülmesini düşünürken Hazreti Ali radıyallahu anh ne dediydi? Ya emir al-muminin bunları tevbeye davet edelim. Tevbe ederlerse 80 celde vurursun. Tevbe etmezlerse o zaman dersin ki Allah'ın dininde bunlar yeni bir şeriat çıkartmıştır dersin dediydim. Beşinci olarak ne misali verdiydik Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme içki hediye eden bir adamın misalini verdiydik Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir tulum şarap hediye edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki biliyor musun Allah bunu haram kılmıştır ve bunun üzerine o adam yanındaki arkadaşına dediydi ki o zaman bunu sat dediydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona ne dedin deyince o da bunu açıkladığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona ne dedi? Ee, Allah-u Teala içilmesini haram kıldığı şeyin satılmasını da haram kıldı deyince sahabe ne yaptıydı? O bir tulum şarabı açıp boşalttıydı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o şahısı tekfir etmediydi ve yine... Biraz uzun uzadıya anlattığımız altıncı misal olarak kül hadisi veya kudret hadisi dediğimiz hadis vardı. Ben öldüğüm zaman beni yakın yaktığınız zaman külümü yarısını denize yarısını karaya serpin eğer allah Teala beni diriltmeye kudreti yeterse bana öyle bir azap edecek ki hiçbir kimseye vermediği bir azabı verecek. Allahu Teala daha sonradan bu adam vefat ettiği zaman aynen dediğini yapıyorlar. Allahu Teala da denizdeki ve karadaki bunların küllerinin toparlanmasını emrediyor ve toparlanıyor ve bunu diriltiyor. Dirilttiği zaman ''Niye böyle yaptın ey kulum?'' Seninden korktuğumdan dolayı dediydi. allah Teala da onu bağışladıydı. E burada ne var? Allah-u Teala'nın kudretinde şüphe etmek insanı e, küfre sokmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adamın bağışlandığını anlattıydı. Ve bununla ilgili bayağı uzun açıklamayı da geçen hafta yaptıydık. Bir de Zatü wat hadisi vardı yedinci misal olarak. Zatü Envat hadisinde de ne vardı? hadisinde de ne vardı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sahabe-i kiram bir ağaca uğradıydı ağacın yanına uğradıydı baktılar ki o ağacın orada Mekke müşriklerinin silahları asılıyor Mekke müşrikleri o ağacın etrafında denilen ağacın etrafında onu dolanıyorlar aynı Kabe'nin etrafında dolandıkları gibi onun etrafında toparlanıyorlar o ağacı teberrük ediyorlar o ağaçta bir üstünlük olduğuna inanıyorlar sahabe-i kiram peygamber efendimize ne teklif etti? Ya Resul bizim için de bir zatü envat yap böyle bir ağaç yap deyince peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlara tepki gösterdi. Ne diye tepki gösterdi? Dedi ki Allahu Ekber sizin bu dediğiniz Beni İsrail'in Musa Aleyhisselam'a yapmış olduğu şu teklife benziyor. Kemâ lehum Onların ilahları olduğu gibi bize de bir ilah yap demenize benziyor. Musa Aleyhisselam da onlara e, siz gerçekten cahil topluluklarsınız ve siz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'da onlara diyor ki siz sizden öncekilerin yoluna tabi olacaksınız. İşte Zatü Envat diyor. E, ağacın yapılmasını teklif edenleri e, zaten vat ağacı gibi bir ağacın yapılmasını teklif ettiklerinden dolayı peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara ne demediydi siz küfre girdiniz demediydi ancak e, hadis-i şerifin başında şöyle bir ifade vardı neydi o da ve nehnu hadifu ahdin bi küfrin. biz küfürden daha yeni çıkmış yani yeni müslüman olmuş insanlardık onun için böyle bir teklif yaptıydık diye geçiyordu hadis-i şerifte Ondan sonra 8. misal olarak Adi bin Hatim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldiğinde boynunda bir haç vardı. Ali sallatü vesselam da ona "Ya Adi min unikik. ey Adi bin Hatim, boynundaki bu putu at." E, dediydi e, ve bir de yine neyi yanlış anladıydı. O e, Tabi Suresindeki ittihad ve habarları ve ruhbanları arbab min duneyi Leyl bin Merim onlar papazlarını, hahamlarını ve Meryem ol İsa'yı Allah'tan başka Rablar edindik e, edindiler ayeti Geldiğinde o dedi ki ya Resulallah biz onlar Rabler edinmediydik aleyhissalatü vesselam da onu açıkladı onlar bazı şeyleri size helal kılıyordu Allah'ın haram kıldığı şeyi size helal kılıyordu siz onu helal kabul ediyordunuz Allah'ın da e, helal kıldığı bazı şeyi onlar size haram kılıyordu size onu ha haram kabul ediyordunuz öyle değil mi? Evet diyor işte bu sizin ona ibadet etmenizdi dediydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ama bu iki tane küfür olan meselenin insanı küfre sokucu olarak bilmemesine rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmadıydı? Adi bin Hatim'i tekfir etmediydi. Ee, yani birincisi boynundaki o putu at demesi ikincisi de o Tevbe suresindeki ayet-i dokuzuncu misal olarak e, ne vardı Muaviyyettü ibn-i hakkım hadis-i şerifi vardı ne dediydi bu Ya Resulallah Ya Resulallah biz cahiliyeden yeni İslam'a gelmiş bir topluluğuz ee, Allah bize İslam'ı verdi bizden ee, bazı insanlar var kahinlere gidiyor ee, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona ne dedi sen onlara gitme ama başka bir hadis-i seyreti aleyhissalatü vesselam ne açıklıyor men etâ arrafane ve kahinen fesaddakû bima yekûl fakat kafara bima unzel alâ Muhammed kim arrafa gelecekten haber verene kahine gider ve onun dediğinde taslık ederse Muhammed'e indirileni e, inkar etmiştir hadisini söylemesine rağmen Muaviyyatü bin Hakimü Sülemiye ee, sen gidersen kafir olursun veya o arkadaşların gittiyse onlar kafir olmuşlardır gibi bir şey demediydi. Onuncu misal olarak da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına sahabe gelip secde etmesi. Ee, secde ettiği zaman da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne dedi? Bir insanın insana secde etmesi caiz değildir. Eğer ben insanın insana secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Yani bu fiil nedir normalde? Küfürdür. Çünkü secde ibadettir. İbadet Allah'tan başkasına sarf edilemez. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ne yapmadıydı? Tekfir etmedim. On birinci misal olarak da sahabenin birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme maşaallahu ve şeyte Allah ve sen dilersen dediydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona dedi ki ecealteni lillahi nidden sen beni Allah'a ortak mı koşuyorsun dediydi. De ki maşaallahu vehdehu sadece de ki Allah dilediği zaman de dedi. İşte normalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünde ne var o adama karşı yapmış olduğu tepkide yani onun bir küfür olduğu bir küfür bir söz olduğunu ispat ediyor yani Allah ve sen dilediğin zaman demek sen beni Allah'a ortak kılmış oluyorsun diyor ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu muayyen olarak tekfir etmediydi evet şimdi ehl-i ilmin bu kaidenin sahih olduğuna dair sözleri e, nelerdir? Mesela diyelim ki İbn Teymiye rahimeullah'ın Mecmuu'l Fetava 23. cilt 346. sayfada şu ifadeleri belirtiyor. "Vel leti işte o demi saymış olduğumuz 11 misal bir geçmişin hatırlatılması oldu. Şimdi bugün başlayacağımız derse ehli ilmin bu yani umumi tekfir her zaman yeni tekfiri gerektirmez sözünün sahih olduğunun teyididir. İbn Teymiye'nin şu açıklaması. Ve laqālul latīyikfur <gülüyor> qaīlūha, kādikon al-rājul lam tablūhu nusūsul mujibetul maʿarifet al-haqī. Hak bilmek için gerekli olan deliller bazen küfür kelimesini söyleyen adama ulaşmamış olabilir. Vakat tekunu endhu vālamtethmu tu endhu veya da adamda o nafs olmuş olabilir. Yani o hadis, o ayet e, olmuş olabilir ama ama o adam onu kavrayamamış olabilir. Öyle mi etmek mi, ferman mı? Vakit dikecek, da dargıdatı o adam o meseleyi anlamış olabilir, ama anlamış olmasıyla beraber bazı şüpheler ortaya çıkmış olabilir o adam için. Yani ona ayet hadis gelmiş olabilir, ama o adamın kafasına takılmış olan bazı şüpheler olmuş olabilir. Ki yâzuruhullah biyallah Teala o şüphelerden dolayı belki o adamı mazur sayabilir. Fe men kana fi talab Müminlerden kim hakkı arama uğrunda çaba sarf eder ve hata ederse fe inna Allah yaghfiru lahu hata'ahu kayna Ne olursa olsun Allah Teala o kişinin günahını bağışlar. Bu çok önemli. Anladık değil mi? Bu kural bize her zaman lazım olacak bir kural. İbn Temi diyor ki bir kişi gerçekten hakkı arama uğrunda çaba sarf eder ama hata ederse ne olursa olsun o kişinin hatası Allahu Teala onu bağışlar. Niye? Çünkü o adam gerçekten hakkı arıyor, hakkı öğrenmek istiyor. Sevam ünkeane filmesiyle, nazariyeti öyle ameliyeti. İsterse düşünce noktasında olan bazı meseleler olsun, isterse pratikte olan bazı meseleler olsun hata etse bile Allahu Teala onu bağışlar. Bu, sallallahu aleyhi ve Bu hüküm, bu fetva, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinin hepsinin üzerinde ittifak etmiş olduğu meseledir ve İslam imamlarının cumhurunun ittifak etmiş olduğu meselelerdir. Ve makasımul mesail ile mesaili usulün yekfur bi inkariha ve mesaili furu'in la yekfur bir inkare ve alimler ne yapmıştır diyor, meseleleri ikiye ayırmışlardır, inkar etmekle kafir olan usul meseleleri vardır ve bir de ile küfre düşmeyen feri meseleler diye iki kısma ayırmışlardır meselelerin inkarı hususunu ve yine <gülüyor> İbn-i 3. cilt 230'da 10. cilt 329'da ve yine 23. cilt 41'de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 ben böyle sözler söylediyim olmuştur diyor İbnü't-Teymiye. Lakin yecbu't-tefriq el ittak ve tayin Ama şunun ayrılması gerekir. Umumi tekfir ile muayyen tekfirin ayrıt edilmesi gerekir. Ve hadi evvelu mes'aletin tenaza'at fiha'l-ümmetu min mesaili'l-usul'il-kibar. Bu ümmetin ilk ihtilaf ettiği meseledir. Ümmetin ihtilafa düştüğü ilk mesele budur. Yani büyük meselelerden, en önemli meselelerden ihtilafa düştükleri, tartıştıkları mesele budur diyor İbn Teymiye. Ne? Mutlak tekfiri muayyen tekfire her zaman uygulama meselesinin yanlışı. O mesele tul vaid ve geçen de söylediğimiz gibi bu ifade yine İbn Teymiye ait. tekfir, tehdit meselesindendir. Kişi tehdit etme vardır. Fe inne Kur'anı kurani fil vaid mutlakatun. Ve nasıl tehdittir çünkü Kur'an'ın nasları tehdit hususunda mutlaktır Mesela allah Teala da bir tür işte kafirler şöyle şöyle sözler söylerler. Kafirler işte derler ki Allah üçün üçüncüsüdür. Kafirler şunu yapar böyle yapar gibi allah Teala'nın tekfir hususu ifadeleri mutlaktır. Mesela <gülüyor> <gülüyor> Yetimlerin mallarını zulmen yiyen insanlar karınlarında cehennem ateşi yiyeceklerdir. Onlar ahirette Nisa suresindeki bu ayet-i İşte Mesela bu ifade mutlaktır, umumidir. Ama muayyen bir şahsa geldiği zaman bu bazen tehdit hükmünü ortadan kaldıran şahsın neyi vardır? Konumları vardır. Özel konumlar. Ne gibi? Bir tevbetin. Belki adam halini tevbe etmiş olabilir. Hesenatin, <gülüyor> mahiyetin veyahut da kişinin o günahını veyahut da o küfrünü ortadan kaldıracak e, haseneleri vardır. E masaibi mükeffiretin ve Allahu Teala onu o sözünden dolayı öyle musibetler vermiştir ki o musibetler o adamın işmiş olduğu hataları e, şey yapmıştır, örtmüştür. Yani dünyadayken cezasını vermiştir diyelim. Ve o adam da ondan dolayı ne yapmıştır mesela? Nedamet duymuştur o söz söylediğine veya o, o işi yaptığına. E şefaatin makbuletin ve Allahu Teala'nın ahirette kabul ettiği bir şefaat o adam için geçerli olmuş olabilir bazen bu gibi konumlarda olabilir. İstidrak ümveten bir burada diyor bir uyarı e, mutlak tekfirin her zaman muayyen tekfiri gerektirmiş olmaması bu, e, şu demek değildir yani her zaman e, muayyene uygulanmaz ya da hiçbir zaman muayyene uygulanmaz anlamına gelmez. Evet bazen tekfir kural tekfirin engelleri ortadan kalktığı zaman tekfirin şartları da gerçekleştiği zaman ne olur o zaman muayyen tekfir de gerekir niye çünkü o zaman diyor Allah-u Teala'nın hükümleri muallak kalır yani havada askıda kalır sanki gerçeği yokmuş gibi bu işin hakikatte hiçbir insana uygulanması mümkün değilmiş gibi Allahu u Teala'nın küfür hükümleri hiçbir kimseye uygulanmazmış gibi bir hataya da düşülür diyor mevani'i tekfiril muayyen muayyenin tekfirin engelleri şimdi burada bir kural söyledi bir kural bir meseleyi gerektirdi. Şimdi buradan o bir kuraldan başka bir meseleyin açılımına geçiyor. Ondan sonra yine devam edecek. Yani o bir kural neydi? Mutlak tekfir. Her zaman muayyen tekfiri gerektirmez. O zaman muayyen tekfirin engellerine yani birine mutlak tekfir bir okuduk ayette diyelim bir hadiste okuduk. ve da imamların bir sözünü okuduk kim böyle yaparsa kafir olur. Bu mutlak nedir? Bir tekfirdir. Mutlak tekfir. Umumi tekfirdir. Bunu muayyen kişiye, belli şahsa uygulamamıza, işte Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'e, Hüseyin'e uygulamamıza engeller nelerdir? Muayyen tekfirin engelleri nelerdir? يعلم ان العجز الذي لا يمكن دفعه مع بذل الجهد Evet. Elden giderilmesi mümkün olmayan acizlik insanın def etmesi mümkün olmayan acizlik ama adamın o acizliliği ortadan kaldırma çabasını sarf etmesiyle beraber. Yani mesela diyelim adamın bir konuda cahilliliği var bir konuyu bilmiyor adam kim şunu yaparsa kafir olur hükmünü bilmiyor. Tamam mı? Ama adam bunu öğrenmek için de çabasını sarf etti, ama yine öğrenemedi. Çabayı sarf etti, yine öğrenemedi. Yüz katı teklife ayen kendine. Çabayı sarf ettiyse hangi türden olursa olsun o zaman. O adamdan mükelleflik kalkar. O husustaki mükelleflik kalkar. Çünkü niye? O adamın her tarafını kuşatan bir acizlik var. Elinden geldiğince çünkü ne yapıyor? Çaba sarf ediyor. O konudaki acziyetini ortadan kaldırmak için. فِي مَا قَدْ تَمَّ الْعَجْزُ بِيلَهِ حِينَ Bu acziyetin e, konumu ne olursa olsun şeriatta bir manidir. Bu ne için manidir? Muayyen bir kişiye o tehdidin yapılmasına manidir. Tehdide neydi? O tekfir. Muayyen kişiye tekfirin yapılmasının engellerindendir ne? Aciziyet. Aciz olmak. Yani öğrenmeye aciz olmak. Sevamınken haddesse bu mutaallikan bir bir zatiyi. Mesela diyelim ki o aciziyet kişinin kendisinde zatında olabilir. Ne gibi? Mesela adam diyelim ki sağır olabilir. Adama sen nasıl anlatacaksın ki bu adam kim bunu yaparsa kafir olur. Veyahut da her yerde elleriyle hareket edip de anlatacak insanı nerede bulacaksın değil mi? Bir insan elleriyle konuşan insanlar dünya çapında genelde azdır değil mi? Bu gibi insanlar az bulunur ve onlar da acaba hidayeti anladım anlamadım. Yani adam diyelim ki sağır olabilir, dinleme kudreti yok. Veyahut da hitabı anlama kudreti yok. Veyahut da öyle bir yerde yaşıyor ki, o Müslümanların yaşadığı ortamdan uzak kendisi. Ama tevafur el ve kudreti, ama bir kişide güç varsa, öğrenmeye kudreti de varsa ve o o kudretle beraber o aciziyeti, o cehalet aciziyetini ortadan kaldırma gücü var idi ama summa huwa rukunan ama o dünyaya meylinden dolayı ven bir biha ve zinetu ile meşgul oluyor dünya süsünü arttırma derdinde para pul derdinde la o kendindeki acziyeti gidermek için çaba sarf etmiyor önemsemiyor yani wala yubdhilu el mustata çabayı sarf etmiyorsa ittakhallus içinde bulduğu şüpheler mesela diyorum şiriat hakkında bazı şüpheleri var onu gidermek için hiç önemsemiyor öğrenmek için çaba sarf etmiyor hatta bilmediği meseleyi küfre götüren meseleyi öğrenmek için hiç çaba sarf etmiyorsa o zaman bu kişiye tekfir engeli olmaz fe innu la yücüz en yu'tabara mani'an min mevani'a luhukul vaid o tekfirin engelleri bu adam için geçerli değildir kemal la yu'zaru sahibu lewak'a fil muhalefeti ve yu kufru bu kişi ee, küfre sebep olan bir işi işlese o zaman bu insan muayyen tekfir edilir bunun delili nedir Tegabun suresi 16 Bakara suresi 286 Tegabun suresi 16'da Rabbimiz de buyuruyor Allah'tan gücünüz yettiğince korkun şimdi o zaman kul gücün yettiğini yapıyor anlayamıyor edemiyor o zaman o mesul değil mükellef değil ondan o, o teklif kaldırılır ama adam gücü yetiyor ama önemsemiyor. Mesela diyelim bugün öyle insanlar var ki adam e, teknikte zirve olmuş. Dünyada, ülkede ve da şehirde veya bir mıntkada parmakla gösterilen insan. Zekada, anlama kabiliyeti hususunda parmakla gösterilen insan. Ama şeyi soruyorsun, dini meseleyi soruyorsun adam bilmiyor. Bunu öğren diyorsun mesela adamın e, umurunda da değil. Diyor, bu Bunlar diyor para etmiyor diyor. Veyahut da diyelim bir saz çalma için e, gitmiş olduğu, kursa vermiş olduğu değer kadar orkestra müziğine önem verdiği kadar neye önem vermiyor? Şeriattaki insanı imana e, girdiren, imandan çıkartan meseleyi önemsemiyor. Anlama kabiliyeti de var. Mesela e, Bakara Suresi'nde 286'da Rabbimizden buyuruyor. La ye nefsen illa allah Teala kişiyi gücü yettiğinin Üstünde mükellef tutmaz. Ama gücü yettiğine mükellef tutar. Ve yine bir hadis-i herifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِيهِ فَأَتُمْ مِنْهُمَا Gücünüz yettiğiniz şeyi ben seni emrediyorsam o emretmiş olduğum şeyde gücünüz yettiğincisini yapın onu yerine getirin la astati'nu min Mesela sahabenin biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ya Resulallah ben Kur'an'dan diyor bir şey öğrenemiyorum diyor. ezber yapamıyorum. Öyle insanlar var mı var? Yani hakikaten adam o türü hiçbir şey ezberlemiyor. Fatih'i bile ezberleyemiyor mesela. Sahabe de böyle geliyor Peygamber Efendimize diyor ki ya Resulallah ben Kur'an'dan bir şey ezberleyemiyorum. Peygamber Efendimiz de diyor ki bana onun yerine geçecek bir dua öğretir misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Sen de o zaman şöyle de. Subhanallah ve illallah illa billah." Bunu söyle diyor. Sahabe diyor ki: "Ya Resulullah, ve celle. Bu söylemiş olduğun Allah için bir şeydir." Yani nasıl Allah için manasını söyleyeyim? Subhanallah, ey Allah'ım senin noksan sıfatlardan tenzih ederim. ey Allah'ım sana hamd olsun, şükürler olsun. Ve la illallah, Allah'tan başka hiçbir ila yoktur. Ve Allah'u Ekber, Allah'u Teala ne yücüdür. Tüm güç, tüm kuvvet, tüm kudret sadece Allah ile beraberdir. Şimdi bunun manası bu. Yani hep Allah'ı övme olduğu için sahabe diyor ki ya bu Allah için olan bir şey. Sen benim için bir şey de, femali benim için bir şey yok mu? O zaman Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'u merhamni ve rızukni ve afini ve hedini de. Ee, Allah'u merhamni ey Allah bana merhamet et. Varzuk ni beni rızıklandır. Ve afini bana sahate afiyet ver. Ve hedini bana hidayet ver. Şimdi burada ne var ee, sahabeyi tersilemiyor. Sahabeyi tersemiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aynen ne gibi mesela sahabenin bir giriyor diyor ki ya Resulullah diyor ben diyor helak oldum ben mahvoldum ne oldu ya Resulullah Ramazan'da diyor gündüz zihin hanımımla cuma ettim. Diyor ki o zaman diyor 60 gün oruç tutacaksın. Ya Resulullah benim buna gücüm yetmez. O zaman diyor ki sen diyor 60 fakiri doyuracak diyor e, bir şeyler vereceksin insanlara fidye vereceksin diyor. Ya Resulullah diyor ben e, fakirim diyor. Ben buna gücüm yetmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yanından o insanlara dağıtması için e, bir şeyler veriyor. Ondan sonra diyor ki ya Resulullah ama diyor bu bulunduğum mıntıka da benden daha fakir olan yok ki. O zaman al sen ye diyor. Şimdi burada ne var? Teklif tak yok şeriatta. Yani kişinin gücünün yetmediği şeyle kişiyi mükellef kılma yok. Kişinin gücünün yetmediği şeyle adam anlamıyor mesela anlatıyor anlatıyorsun bir şey anlamıyor. Ha, o zaman dersin ki bu mazur yani. Bu mazur bazı insan her türlü anlayacağı dilde anlatıyor anlamıyor. O zaman o şahıs nedir gerçekten? Mazurdur. Şimdi burada sahabe de böyle diyor ki ya Resulallah, ben Kur'an'dan bir şey ezberleyemiyorum. Ali ee, aleyhissalatü vesselam da ona subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la hevel ve la kuvvete illa billah bunu söyle diyor. Bu da diyor ki ya Resulullah bu Allah içindir. Yani allah Teala'yı övme ifadeleri. Benim için bir şey yok mu diyor. O da diyor ki e sen de o zaman allah Teala şöyle ve ve de mavfili, vehdini, va afini, bu duayı söyledi diyor. Ey Allah bana merhamet et, bana rızık ver, bana sahat, afiyet ver ve bana hidayet ver. şimdi ee, bunu söyleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem avucunu gösteriyor. Böyle yapıyor. Bu adam diyor ki Emma fakat ve Bu adam avucunu e, hayırla doldurdu gitti. Yani demedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Siz bu adamdan çok daha iyisiniz. Bak anlıyorsunuz. siz anlıyorsunuz. Sizi güzel bir şekilde ezberler yapıyorsunuz. Siz hafızsınız vesaire. Sadece öğretti. Allahümme gufilli ve arhamuhu ve afini ve edini bu da öğretiyor. Ondan sonra diyor ki bu adam avucunu hayırla doldurdu gitti. Anlaşıldı mı? Burada ne var? Kulun gücü yetmediğiyle allah Teala onu mükellef tutmadığının delili. Anlaşıldı değil mi? Şimdi e, La salatelimmellemekar bifatihettir kitap. Fatiha'yı okumayan namazı olmaz. Ama buna rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki o sen bu zamana kadar kıldığın namazlar olmadı bundan sonra da olmaz falan demiyor aleyhissalatu vesselam. Ona kısadan bir dua öğretiyor. Ve yine eee teşehhütte sahabeye soruyor Peygamber Efendimize. Keyfe sala? Ya Resulullah, Allah, e, sen namazda ne dersin? Teşehhüdü soruyor. Peygamber Efendimize diyor ki: "E teşehhüdü ve kul." Ondan sonra diyorum ki: "Allahümme innî cennet Ey Allah'ım ben cenneti istiyorum beni cehennemden koru. Ben cehennemden sana sığınıyorum. Sahabe diyor ki: "Emma <gülüyor> innî لَا اُحْسُنُ دَنْدَنَتَكْ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَذٍ Yani bu ne demek biliyor musun? Manas şu, ben senin dırdırını da anlamıyorum, Muaz bin-i Cebel'in dırdırını da anlamıyorum. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın o laflarını dilim dönmüyor yani demeye getiriyor. Yani Allah innesel kell cenni va'idu Sen bu söylediğin şeyi ben anlamıyorum, yapamıyorum. Muaz da öyle bir şeyler diyor. Muaz bin onu da diyemiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duana diyor ki işte biz bu şeyin etrafında dandan edip duruyoruz. Tantan edip duruyoruz diyor aleyhissalatü vesselam. Yani onun anlayacağı dilden diyor azarlamıyor onu. Yani diyor ki sizin bu tantanınızı anlamıyorum, dırdırınızı anlamıyorum diyor. İşte biz de onun etrafında dırdır edip duruyoruz diyor aleyhissalatü vesselam. Onun anladığı dilden konuşuyor. Aleyhissalatü vesselam ona demiyor ki senin bu namazın olmaz, şu olmaz, bu olmaz. Ters onu. Diğer arısı da ben bunu beceremiyorum. He o adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kandırıyorsa bile o, o senin mükellefiliğinde değil o. O adam sana böyle şeyleri diyorsa ben bunu beceremiyorum ve gerçekten beceremiyorsan tamam senden o teklif kalkmıştır. Ama seni kandırmak için diyorsa o o hesabı Allah verecek. Sen ondan mesul değilsin. Sana düşen o adamın takatinde olan şeyi söylemektir. Bir de usul fıkıhta bir kural var. El mesur la yeskutu bil Yani zor olan şey var diye kolay olan şey düşmez. Zor olan şey var diye kolay olan şey düşmez. Yani bu ne demektir? Zorlan kolaylık düşmez. Yani bir insan... Fatih şerifi beceremiyorsa becerebileceği bir takım dualar söylemesi gerekir. Yani sadece yatıp kalkması falan böyle şeyler olmaz. Diyebileceği türden bir tür dualar söylesin işte. Anlaşıldı mı? Yani tamamen ve hatta başka bir ifade de var. Malaydırak kükürlü ulaytırküllü. Bir şeyin hepsi elde edilemiyorsa onun hepsi tamamen terk edilmez. Bir şeyin hepsi elde edilemiyorsa o şey külliyen terk edilemez. Yani mesela adam namaz dualarını bilmiyorum diye namaz kılmamazlık yapamaz. ve hatta namaz kılıyor, Fatiha'ya okuyamıyorum diye hiçbir duayı okumamazlık yapamaz. Dili ne, ne kadarına dönüyorsa, ne kadarıyla mükellefse o kadarını yerine getirir. Mükellef olmasını anladık değil mi? Gücü neye yetiyorsa yani. Gücü neye yetiyorsa kul ondan mükelleftir. İmam Şafii diyor ki... <gülüyor> Fa Allahu Teala Allah Taala biliyor ki şu falanca kul şunu yapmaya gücü yetiyor, yaptığı zamanda onu cezaplandırıyor. ve hadha la yaf'alu Biliyor ki falanca başka bir kul da gücü yetiyor ama yapmıyor, onu da azaplandırır. Mesela sen Fatiha okumaya bildiğin halde ve öğrenmeyi mümkün olduğu halde öğrenmiyorsan o zaman allah Teala ne yapar seni? Azaplandırır. Ama gücün yetmiyor, azaplandırmaz. Fe innema yu'azibu li ennu la ma al kudreti Onu azaplandır. Niye? Çünkü kudreti olan bir şeyi yapmadığından dolayı. Ve kad'e'lim Allah-u Teala kemini ve ma la yistit'i'u la yemuruhu ve la yu'azibu Ama gücü yetmeyen insan allah Teala emretmez de onu azap da etmez. <gülüyor> gücü yetmediği şeye den dolayı onu azaplandırmazdı. Aziz bin Abdüsselam, e, Kawaidü'l-Ahkam kitabında ne diyor? İnne men kulife bi şey min't-taati faqadra ala ba'dih ve aciza an ba'dih fi ennu yati bi ma qadra ve yesqutu anhu ma aciza anhu. Kul itaatlerden bir şeyle mükellef ise o mükellef olduğu şeyden bir bölümüne gücü yetiyor, bir bölümüne de gücü yetmiyorsa gücü yettiği şeyi yerine getirir gücü yetmediği şey de onun yükümlülüğünden düşer. İbn Teymiyye eee şu Raf'ul Mela'm kitabında da şu ifade kullanır. illa ma'al an izaletihi. Kişideki özür ancak onu ortadan kaldırma gücü e, olmadığı zaman olur. Yani kişi aciz olduğu zaman mazeret geçerlidir. Kişi Aciz olduğu zaman mazeret geçerlidir. Ve illa femeta emkena al-insan ma'rifet al-haqqi fekasara Ama kişi bununla beraber hakkı öğrenmeye gücü yetiyorsa, ihmalkar davranıyorsa o kişi mazur olmaz. Kişi hakkı öğrenmeye gücü yetiyor da ihmalkar davranıyorsa o zaman kişi mazur sayılmaz. Ve min mavani' tekfil ma'ayyin allati tahduth 'indi sahibi Te muayyen tekfirin manilerindendir kişide gerçekleşen allah Teala'nın muradını bilmekten aciz olduğundan dolayı allah Teala orada ne kastettiğini öğrenmekten aciz olduğundan dolayı allah Teala'nın oradaki hitabına ne yapıyor muhalefet ediyor yani tersini yapıyor allah Teala Teala'nın o konudaki dediğinin tersini yapıyorsa o zaman o kişi muayyen tekfire engeldir ve bunların çeşitleri nelerdir onların çeşitleri bir kişiye şer'i hitabın ulaşmamış olması yani mesela diyelim ki kişiye yeni Müslüman olmuş yeni Müslüman olduğundan dolayı adam şeriatın hepsini öğrenmesi mümkün değildir yeni Müslüman olduğundan dolayı veyahut öyle bir ortamda yaşıyor ki onun şer'i hitabı öğrenmesi mümkün değil o kişiler nedir? Bu kişiler muayyen tekfirden nedir? Ee, Mazurdurlar. Ne gibi? Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme içki hediye eden o insan gibi bilmiyordu daha o zamana kadar duymamış içkinin haram olduğunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona söylüyor haram. O da diyor ki arkadaşına o zaman sen bunu sat. Aynı anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine müdahale ediyordu ki, içilmese haram olanın da haramdır. O zaman ne yapıyor? Döküyor. Yani bu iki halik o kişinin nedir? Cehaletinin misalidir. Buyur. Şimdi bu yeni Müslüman kelimesi gelince bir şey yapayım. Ben şimdi Kim diyebilir ki bütün insanlar Kur'an'ın hepsine mutabık her biliyor veyahut da evet. hadisin her şeyi biliyor. İster yeni olsun ister eski olsun. Yani şimdi yani. Biz yıllardan beri ders yapıyoruz. Kur'an'ı kaçta kaçırıyoruz? Tabii yani. aynen. Kaç kaçını yani, öğrendik değil biz mi? Biz Kur'an'ın orijinal gerisinde cahil değil, cahil değiliz, cahiliz yani. Daha evet. hadisin birçoğu cahil. Yani. İster yeni ister eski yani. Yani o biraz benim. Ha, biraz şimdi biraz şöyle <gülüyor> şey yani. Şimdi e, her meseli şimdi şeriat'tan öğrenilmesi gereken o el Cem'e fital bililm şerif'te de var ya, Hı. şeriat'tan öğrenilmesi gereken meseleler kısım kısımdır. Yani bir insan Kur'an'ın hepsini ee, öğrenmesi veya öğrenmemesi kişiyi küfre sokmaz. ve Hatta hadisin her meselesini öğrenmemesi kişiyi küfre sokmaz. Kişiyi küfre sokan meseleler vardır. Ee, imana girdiren meseleler vardır. Onları bilmesi gerekir. Onları bilmesi onları öğrenmesi gerekir. Kişi bunu yaptığı zaman tamam mı? Ondan sonra bu kişiye sorulur. Sen bu meseleyi biliyor muydun, bilmiyor muydun ve hangi mesele? Meselesine göre de değişir o. Ha, aynen meselesine göre de değişir. Ve bir de mesela niye o küfrü yaptı? Daha dediğimiz gibi şeyler de gelecek. Kişinin tevilinin olması veyahut da kişide bir takım şüphelerin olması. Ama kişi şu e, e, hakikat ki kişi öğrenme imkanı olduğu halde öğrenmemiş ve küfür amelini de işlemiş dünya hayatına dalmış, önemsememiş de ne Kur'an? Şu anda biz eee ne yapıyoruz? Bilmediğimiz meseleler olsa bile ne yapıyoruz? Hangi yola girmişiz? Öğrenme yoluna girmişiz değil mi? Ne dedik demin? Kişi hakkı arama çabası olduğu sürece nasıl hata ederse etsin allah Teala onu mükellef tutmayacaktır. Çünkü onun öğrenme çabası var. Tamam şimdi ben de aynı konudan ha, evet. yani şu anda ha. ben bir hata yapsam ha, aynen. Şimdi galip kardeş de bana ha sen küfür ücretsizdin. Evet. Ya. Olmaz. Ne dedik ki? Demin dersin başında dedik ya. Kişi hakkı öğrenme çabası olduğu halde hata ederse ne kadar hata ederse, ne türde olursa olsun o kişi nedir mazurdur. Ama he cahaletiyle Ama diyelim ki Kişi hiç önemsemiyor. Bugün Anadolu'da birçok öyle insan var. Yani adam diyor ki Müslüman mı Müslüman? Ne namaz var ne orucu var hiçbir şey yok. Adam sadece gayesi para olmuş. Faiz alıyor, faiz veriyor. İnsanları dolandırıyor, sahte mal satıyor. İnsanları bundan dolayı dövüyor, dövdürüyor, çete kuruyor vesaire. Bu adama dinden bir şey dedi ya haydi sen, haydi sen dedi yani ne? Böyle insanlar birçok ya. Yani onu umursamama dini. Umursamam. Bak burada i̇bn iki Teymi bir satırlık ifadeyle güzel ifade etmiş. Mazeret kişinin onu ortadan kaldırmaktan aciz olduğu zamandır. Mazeret acizlik varsa o zaman geçerlidir. Ama kişinin hakkı öğrenme imkanı var da imalkar davrandıysa. imalkar davrandıysa o zaman mazurumuz ama imalkar im davranmadıysa. Ve yine aynı kendisinin de ifadesiyle yine Teymin ne diyordu? Kişi çaba sarf ettiği sürece, hakkı aramı uğrunda çaba sarf ettiği sürece hata ederse, hata hangi türde olursa olsun allah Teala onu mazur sayar. Ve dolayısıyla Müslümanlar da onu mazur sayar. Şimdi kişiye şerî hitap ulaşmamış olması nedir? Onu mazur sayan meselelerdendir. Ne gibi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içkiyi, ikram ede, içkiyi hediye etmeye çalışan sahabe gibi ve bir de ne gibi ee, kıble Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a döndürüldüğü anda sahabelerden bazı daha Mescid-i Aksa'ya daha doğru namaz kılıyordu. Bakara 144 nazil olduğunda fevalli vechüke şatr'al mescidil haram ve yönünüzü artık mescid-i harama doğru dönün. Artık yeryüzünün neresinde olursanız olun yüzünüzü mescid-i harama doğru çevireceksiniz ayeti kerimesi nazil olduğunda sahabe sabah namazındayken Beytül Makdis'e Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyordu beni selameden adamın birisi geldi mescidi eh, Kuba'ya gelip insanlar rükuda seslendi. Ne dedi? Ela innel kıble kad havalet ila el Ka'be in. Ela innel kıble kad havalet ila Ka'be. Dikkat edin dikkat edin kıble artık Kabe'ye doğru çevrildi deyince fe malu kemahum ila Ka'be onlar rükudeyken hemen ne yaptılar? Kabe'ye doğru yönlerini döndüler ve bir de yine o e, kül hadisi ya yani kudret hadisi dediğimiz meselede kişinin son derece e, masiyet işlemesi masiyet işledikten sonra eğer Allah Teala beni tekrar dilitmeye kadirse e, beni öyle bir azaplandıracak ki hiçbir kimseyi azaplandırmayacağı şekilde azaplandıracak onun için siz beni yakın e, küllümü e, yarısını denize yarısını karaya atın diye e, söz söylediydi bu söz neydi küfürdü ancak ona rasullerin uyarısı ulaşmadıydı şeriatın e, bu yönü bu ilmi ona ulaşmadıydı e, ondan dolayı neydi mazur idi ve yine alimler onun korkusunu da ne yaptılar delil aldılar nisa 165'te allah Teala ne buyuruyor rüsülen mübeşşirin ve munzirin de elle yukun el ala Allah hüccetüm ba'da rüsülü allah Teala Peygamberleri hem müjdeleyici olarak hem de uyarıcı olarak göndermiştir. Niye? Çünkü rasullerden sonra insanların artık Allah'a sunacağı bir hücceti olmasın. Rasullerden sonra insanların Allah'a sunacağı bir hücceti olmasın. Ya Rabbi bana ayet gelmedi, ya Rabbi bana Kur'an gelmedi, ya Rabbi bize kitap gelmedi, ya Rabbi bize peygamberler gelmedi. Biz bilmiyorduk, biz suçsuzuz deme. Ee, gücü olmasın diye allah Teala ne yapmıştır? Ee, rasulleri kitaplarla veyahut da evet, e, bazı risalette göndermiştir. Ee, ve yine İsra 15'lerini buyuruyor. Ve ma kunna mu'azzebine hattâ nebe'itha rasûlâ. Biz rasul göndermeden hiçbir topluma azap vermeyeceğiz. Ee, Muhammed Şankıtı adva-ül beyan fi tefsir Kur'an bil Kur'an e, e, kitabında bu ayet-i kerimenin açıklamasında şöyle diyor. Zahiru hadil ayet Allah azze ve Allah la min la fi dunya la fi Allah Teala dünyada da ahirette de hiçbir kuluna azap vermeyecek hatta yeb'ati li rasula ta ki peygamber gönderince kadar. Peygamber gönderdikten sonra onlara e, azap verecek yunviruhu peygamberler onları uyardıysa onları e, onları o uyarılar ulaştıysa ve o adam da feansizalik el resul o adam da, <gülüyor> da resule asi olduysa ve semirru alel kufr ve küfre masiyeti de devam ettiyse o zaman o insanlar Allah Teala ne yapacak azaplandıracak dolayısıyla peygamberleri gönderdikten sonra ee, ve peygamberlerin risaleti de onlara ulaştıktan sonra onlar yine küfrüne devam ediyorsa o zaman o insanlar nedir? Ee, Allah-u Teala'nın azabına muhataptır. <gülüyor> Bununla şu ortaya çıkmıştır ki bir insanın davet ortamından mesafesi uzakta ise evli kısarı müddeti ithre meba'sennebi sallallahu aleyhi ve te peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildikten kısa bir zaman sonra adam vefat ettiyse bu insanlara azap olmaz ve bunlara da bir şey gelmez. Ve bu ve sahabenin cumhurunun itikadı böyleydi. Ve yine bu hususa bir iki hadis-i şerif daha söyleyeceğiz. <gülüyor> Ki bunlar da önemli hadis-i şerifler. ve ee, الذين يحتجون يوم القيامه ama hadi isterseniz gelecek hafta yapalım çünkü vaktimiz oldu bunlar bir de anlaşılması da belki biraz zor olabilir Allah Teala'nın ahirette mazur sayacağı birkaç grup var. Onlarla ilgili hadis-i şerif ve zaten mesele de tam burada da bitmiş değil. Hani bir başlık olsa derdik ki o başa kadar devam edelim ama yine devam ediyor mesele onun için bu hadislerde kalalım, onları gelecek hafta inşallah dersimize açıklarız ve akıl devam eder. Alhamdulillah, alamin.